Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfirettir. <gülüyor> Nefislerimizin şerrinden ona sınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise,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 Allah Azze ve Celle bizlere birlik, beraberlik, güzellik nasip etsin. Acı içinde olan, ihtiyaç içinde olan kardeşlerimize Allah yardım etsin. Hasta olanlara Allah Azze ve Celle acil şifa versin. Sıkıntıda olanların Allah Azze ve Celle sıkıntılarını gidersin. Doğru yolu sapmış olanlara ise Allah hidayet versin, doğruyu göstersin. İçimizden Ahirete intikal edenlere de Allah Azze ve Celle rahmetiyle yargulasın. <Gülüyor> Kardeşlerim, evi sünnet ve cemaatin ışığında eğitim nasıl olmalıdır dersimizin bugün dördüncü dersi. İnşallah son. Tabi diğer dersler farklı devam etsede bunun muhakkak bir cüzi olacak. Bu gün son konuyu işlemek istiyorum. Son konumuzun İlk başlığı geçen derste de bir nebze değinmiştim. Ehli Sünnet ve Cemaatin ışığında eğitimde en önemli faktörlerden birisi ahlakta ve güvenliğin korunmasında eğitimin rolüdür. Bunda da en güzel yol bütün mevzuların başında olduğu gibi Peygamber Ali sünnamın yoludır. Yani hangi mesele olursa olsun. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi ahireti uman, Allah'ı zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune kimdir? Allah'ın Resuludur. Bunda da nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim için nedir? En güzel örnektir. Nedir? Bakın Ayşe annemiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a, Ey Allah'ın Resulü bu hırsın nedir? senin gelmiş geçmiş bütün günahların bağışlandığı halde neden ayakların şişene kadar geceleri ibadet ediyorsun? Neden kendine eziyet ediyorsun? Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Şükreden bir kul olmaya yanma diyor. Kardeşlerim burada ne var? Bir görünen bir örneklilik söz konusu. Biz o Resul'un nesiyiz? Ümmetiyiz. Öyleyse bu en güzel yolda rehberimiz nedir? Allah Resulü Ali Sallallahu Aleyhi ve Selam. Yani bütün günahların bağışlandığını kalbindeki masivasının alıp söküldüğünü bildirebilmize ki Allah Kuranda ne adı nedir? Sen en güzel ahlak üzermesin. Yani ahlaksızlıkla ne alakalı bir ifade bilmiyoruz veya onun ahlakı Kurandı? Yine ayetlere bakıyorsun Allah Resulüne ne anlatı hiçbir şey nedir? Yok. Ama aleykümselam ve rahmetullahi berekat. Buna rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Şükreden bir kul olmayayım mı? Allah bizi bu şekilde amel edenlerden eylesin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı hakkıyla örnek alanlardan eylesin. Bugün bakıyorsunuz kardeşlerim doğru bilgi olmayacak. Hani? Hoş geldin. Selamlar bütünler. Diğer dersleri hatırlayacak olursanız ilk öğretilen ne olacaktı? Tevhid olacaktı. Sonra Peygamber Efendimizin sünneti olacaktı. Sonra doğru adamdan bilgi alınacaktı. Şimdi test ediyoruz. Peygamber Aleyhisselam'ın ölçüsü bu. Bu ölçüyü almayan insan gidiyor. Pazartesi şıbadan namaz bulacaksın. Birinci rekatta şunu okuyacaksın. İkincide bunu okuyacaksın. Veyahut bunu bırak. Sen falan aleme biliyorsun mu? Yassının aptesiyle gırgs seni biliyorum. Sabah namazını kılmış. <gülüyor> Öbürü ne diyor? Bir günde vakit diyor, Kur'anı diyor, hatmetmiş. <gülüyor> Kardeşlerim, bakın, ölçü kim? <gülüyor> Ölçüyü düzgün almadığımızda, ihlasdan amel etmediğimizde ve şüphesiz ki bu din bilimidir. Kimden aldığınıza dikkat edin. Etmeince. Müşkülatlar ne oluyor? Başlıyor. En büyük tehlike nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Toplumun ifsadı iki şekildedir. Birincisi nedir? Cahilliktir. Atayı babayı taklit etmektir. İkincisi nedir? Alimleri taklit etmektir. Anayı babayı taklit eden bir insan Allah'ın kitabını eline alsın, düzgünce okumaya başlasın. Bir, iki, üç, dört taklit biter. Mesela şu ayetleri hemen gözüne takılmaya başlar. Gelin Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine denildiğinde bunlar hayır, biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysam ona inanırız. Ayet devam ediyor. Ya hata ettilerse? Ya anlamamışlarsa? Hala、mı? Bakara'da var, İsra'da var, Casiye'de var, var da var. Şimdi burada ne var? Demek ki okudu mu bu ne yapıyor? Gidiyor. Asıl müşkülat nerede başlıyor? Alim dediğimiz insanları taklit etmeye başladığımızda. İşte orada da devreye giren nedir? Onlar diyor hahamlarını, alimlerini ne yaptılar? Rablar edindiler. Sakın sizlere öyle ne yapmayın? Olmayın. Burada en büyük tehlike neymiş kardeşler? Bu. İşte ibadet konusunda ya bu da peygamberi anlatıyor o seyda bu ya peygamberi suyunu hem de şerif ha hem aradan hem babadan diyor ne oldu bir zırh geçirdiler ama Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam ey kızım Fatıma diyor babam peygamber diye güvenme diyor namazını kılmadığın müddetçe benim bile sana ne yapmam faydam dokunmaz veyahut en sevdiği sahabelerden bir tanesi daha önce evlatlıydı Ayetlendiğince evlatlığın haram olduğunu, sahabe geliyor, ne yapıyor? Ey Allah'ın yüzünü falan kadın diyor, hırsızlık yaptı. Şefaatçi geliyor. Ali sallallahu aleyhi ve sallam önce Zeyd'in böyle bir şeye bulaştığına çok üzülüyor. Sonra ne diyor? Allah'ı diyor kızım Fatima hırsızlık yapsa Allah'ı onun etmek ister. E kardeşlerim bizim için örnek nedir? Budur. Eğer biz bu örneğe bırakır da. farklı farklı örnekleri alırsak hak yolday şeytan bizi ne yapar? Saptırır. Öyleyse ne alırsak alalım Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine ne yapacak? Uygun olacak. Bunun dışına ne yapmayacak? Çıkmayacak. Bir de insanlar birilerine bakarak ibadetlerini ne yapmayacaklar? Konuşmayacaklar. Bakın En güzel örnek kim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Gelmiş geçmiş günaha kimin affedilmiş? Allah Resulü'nün. Şükreden bir kul olmayayım mı diyen kim? Allah Resulü. İbn-i Abbas Ali birkaç tane sahabe geliyor. Ayşe annemizin nadiri ibadetlerine istiyorlar. Durunuz değil mi? Biri diyor ki ben diyor asla diyor gece uyumayacağım. Hep namaz kılacağım. Biri diyor ki ben kadınlarla Evlenmeyeceğim. Biri ne diyor? Ben hep oruç tutacağım. Aleyhisselatü vesselam da arkadan geliyor. Onları duyuyor. Hiçbir şey demiyor. Çünkü böyle bir şeyi dillendiren insanlar toplum içinde de konuşmuştur. Yani sadece orada değil, telafisi demek ki toplumda olacak. Hemen geliyor mescide, Allah'a hamd ediyor ve diyor ki birileri şöyle şöyle diyor. Şu şu şu demiyor.、Bak. Ben gece hem uyurum Hem de kalkarım. Kadınlarla da evlenirim. Hem oruç tutarım, hem de bırakırım. İşte bu benim sünnetimdir diyor. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Anladınız mı ifadeyi şimdi? Yani şu yukarıdan buraya gelip konuşmak istediğim nokta burası. Demek ki Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygunluğu yoksa bir amelinin, bir zikrinin, bir hareketinin, bir davetinin Sen Peygamber'in izinden giden insan değilsin ki senin sözünü ben tutayım. Anlatabildin mi? Demek ki benim sünnetimden yüz çeviren kimseneyeymiş benden değil diyor. Eğitimde de eğitimden yüz çevirmiş kendine göre bir eğitiyor. Anneye babaya üf bile deme. Ana'yı babayı bırakıyor. Abi abla teşkilatı kuruyor. Öbürü ne yapıyor? Seyda bilmem ne teşkilatını kuruyor. Yani yeni bir ruhbanlık sınıfı kuruyor. Veyahut öbürü tutuyor, başka bir sistemi kuruyor. E var mı böyle bir sistem? Yok. Öyleyse benden yüz çevirenden ben de ne diyor? Yüz çevirdim diyor. Evet kardeşlerim. Peygamber aleyhisselamın güzel ahlakla tedavisine baktığımızda aleyhisselatü vesselam öyle bir Tavır sergilemiş ki yaşamış olduğu nübüvveti boyunca ki nübüvvetinden de önce 63 yılını şöyle bir ele aldığımızda kardeşlerim tam bir ahlak timsali olmuştur. İnsanları hep edebiyle, ahlakıyla, duruşuyla ne yapmıştır? Cazibesine çekmiştir, adeta büyülemiştir ve ondan gelen sözü, davranışı insanlar ne yapmıştır? Saygıyla karşılamışlardır. Hatta Hatice annemizle evlilik kıssasını şöyle bir okursanız orada şu ifadeleri görürsünüz.、E, Hatice annemiz kaç yaşındaydı? Kırk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Yirmi beş. Daha önce evlilik yapmış mı? Yapmış. Dur bir kadın. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir iş teklif ediyor. Kendisi tüccar. diyor ki benim şu malım var, kervanımı götür falan yerde sat getir. En güzel cariyesini, hizmetçisini de kimin emrine veriyor? Allah Resulü'nün emrine veriyor. Ve diyor ki her hareketini gözle ve bana gel bunu anlat diyor. Birden evlenmiyor Hatice annemiz. O güzel cariye Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hem hizmetinde bulunuyor her hareketini gözlüyor ve Hatice annemize geliyor diyor ki bir gün diyor kafasını kaldırıp da yüzüme bakmadı diyor. Hiçbir istifade yoluna gitmedi. Malını asla telef etmedi. Değerini bulmadan satmadı ve malının da diyor satışından elde ettiği gelirin değerini düşürmedi. Sana da getirip taslamam teslim etti diyor. Bunun üzerine Hatice annemiz tutuyor Ne yapıyor? Baraka bin Nefel, daha sonra da Aleyhisselatü Vesselam'ın iki yaş küçüğü、e, Hamza ile ne yapıyor? Birbirleri dünürce oluyor ve Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliği gündeme geliyor. Bu tamamen ahlakından kaynaklanan bir evliliktir. Karşıdaki ne yapıyor? Deniyor. Şimdi bu belki bir basit gelebilir ama gelin o bir tabloya bir bakın. Kişi anasını, eşini bile Kardeşime ne yapamıyordu? Emanet edip gidemiyordu. Başına bir iş geliyordu. Malını emanet ne yapamıyordu? Edemiyordu. Ahlak diye bir olay yoktu. Ticarette kimse namuslu, dürüst neydi? Değildi. Adam öldürmek çok basit bir olaydı. Kız çocuklarını diri diri götürüp ne yapıyorlardı? Gömüyorlardı. Böyle bir ortamda siz dürüst, namuslu, özü sözü doğru olan birini nerede bulacaksınız? adama deli derler deli deli çünkü hepsi kendilerini dürüst gördü mü dürüst de kötü gözüyle bakarlar aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a <gülüyor> ne diyorlar ne malum ona cinlerin haber getirmedi melekler Allah'ın kızları cinlerse Allah'ın oğulları diyorlardı düşünün kendilerine kız çocuğu oldu mu suratları diyor kaskatı kesilir Allah'a geldi mi Kız çocuklarını isnat ederlerine de kötü diyor, yakıştırıyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim ahlak neymiş? Çok çok önemli. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ne yapmıştır? Ahlakıyla insanları cazibesine çekmiştir. Ondaki o edep, o ahlakla ne yapmıştır? Karşıdakinin hidayetine sebep olmuştur. Yine halk arasında en çok insanları cazibiye çeken meselelerden bir tanesi de Yardım meselesidir. Bir adam geliyor bir bedevi ne yapıyor? Şöyle bir çekin bakayım şöyle bir canınızı bir yakın. İzanından çekiyor Allah Resulü'nün boğazının orası kıpkırmızı oldu diyor. Bana diyor işte şu kadar şey ver ihtiyacım var. Adam ne istiyorsa verin diyor. Azımsıyor ve sahabenin verdiğini şey görmeyerek ne yapıyor? Onlara da çok ağır sözler söylüyor. Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve sallam onun diyor kahramanları iyice doldurun adam bu sefer dualar etmeye başlayınca sahaben içinde de ettiyor çünkü ileride sana zarar vermesinler ettiyor. Bakın Ali sallallahu aleyhi ve sallam kendisine gelen kendisinden bir şey isteyene asla ne yapmazdı geri çevirmezdi. Bu da neymiş Allah Resulünün Ali sallallahu aleyhi ve sallamın ahlakıdır terbiyede de çok çok önemli bir yoldur kardeşlerim. Ö.、Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümini anlatırken diyor ki, müminin diyor haline şaşırır diyor. Ee, her işinde onun ne vardı? Bir genişlik vardı diyor. Başı dara gelse sıkışsa Allah'a hamd eder. Genişlese yine Allah'a hamd ederdir. Allah bizi böyle Müminlerden eylesin,、Aynen. sabrı ve şükrü yerli yerinden getirenlerden eylesin.、Aynen. Neden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir ifadeye gitmiştir? Çünkü müşrikler bunun tam zıttığını yapar. Başları dara geldiğinde Allah Allah Allah der, fırtına durulup da sakinleştiğinde Allah'a ne yaparlar? Yüz çevirirler, buna müşriklerini halleder. Müminler darlıkta da borlukta da nedir? Allah'a şüphedenlerdir. Hatta hadisin birinde ne diyor? Siz diyor dar günlerinizde Allah'a、şey, estağfurullah siz diyor rahatlıkta diyor Allah'a bolca dua edin ki darlıkta da Allah sizi ne yapsın? Görsün diyor. Veyahut bir hadis-i şerifte siz Allah'ın hakkını koruyun, gözetin ki Allah da sizin hakkınızı her yerde korusun, gözetsin diyor. İşte kardeşlerim aleyhissalatü vesselamın bize tavsiyelerinden birisi bu. Yine tavsiyelerinin ahlak daki tavsiyelerden birisi, Allah Resulü an İslametü Vesselam diyor ki, doğru söz söyleyin diyor. Asla yalan söyleme in diyor. Kişi diyor doğru söz söyledi mi? Doğru söz söyleye, söyleye, söyleye. Ali küm salam var hamdülillah. Allah onu doğrulardan yazar ve o doğrudu onu ne yapar? Cennete, Cennete götürür diyor. Ama diyor asla diyor yalan söylemeyin. Kişi diyor yalan söyleye söyleye söyleye artık diyor Allah onu yalanculardan yazar. O yalanda o insanı ne yapar? Cehenneme götürüyor diyor. Hatta bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin birkaç tane soru soruyor. Mümin diyor korkak olur mu? Evet. Cimri olur mu? Evet. Evet. Yalan söyler mi? Aslandır. Aslandır. Bakın, mümin korkak olmaması lazım. Cimri olmaması lazım. Ama yalanın yanında bak, evet, evet haittir. Demek ki yalan asla bir mümin ne yapmayacak? Söylemeyecek. söylemeyecek. Neden söylemeyecek? <gülüyor> Müminliği zedelenir. Kaveti zedelenir. Düşünün şimdi, Genç birisi yalan söyledi. Evlenmek istiyor. Kim evlendiyorsun? İki şart var ahlakından dininden diyor. Evlendi. Koca karısına yalan söylüyor. Kadın o kocayı takar mı? Evlendi çocuk sahibi oldu yalan söyledi. O çocuk o anayı babayı takar mı? Bakın. Yani sırf hiç dinin bir meselesine gitmeyin. Sırf fıtri olarak bile kendi evinin içindesin. Dört duvarda bile itibarını ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaybediyoruz. Mesela kardeşlerimizden bir tanesi galeri işini yapmak <gülüyor> istedi, araba alıp satmak istedi. Geldi baktım çocuğun psikolojisi bozulmuş. Ne oldu? Abi dedi ya bu işi yapanların hepsi dedi, üşkâatçı, yalancı, düzenbaz. İnsanlar dedi aynı muameleyle bana bakıyorlar dedi. Ne yaparsan yap dedi dürüstçe anlatamıyorum.、Ya、i̇nsanlar bozulmuş. O meslek sahibi ne yapmış? Bozulmuş. Sen artık dürüstlüyünü ne yapamıyorsun?、Kesinlikle. Anlatamaz hale geldi. Yapmam ben bu işi dedi ya. Yaparsam diyor, hem o gözden bakılacak, kendim kaybedecek ve yurtta onların yanına gide gele, gide gele, ben de aynı vaziyete geleceğim dedi.、Yani. Evet. Onun için kardeşlerim demek ki kişi ne yapacak? Doğruluktan ayrılmayacak, iyilikten ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Çünkü doğruluğun yanında bir de iyilik de önemli. İyilik yapa yapa insan habire ne yapacak? Büyüyen büyüne, büyüne, büyüne gidecek ve o cennete götürecek. Ama yapmadığında her imtina ettiğinde daha büyük bir günaha doğru ne yapıyorsun? Adım atıyorsun. Allah bizi hayra doğru gidenlerden eylesin. Doğruluktan hayırdan ayırmasın. Bakın yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Bizleri eğitirken kullandığı ifadelere şöyle dikkat buyuracak olursak, şeytanın Adem oğlunu en çok korkuttuğu noktalardan birisi dizikdir. Hatta Allah Azze ve Celle bir ayetik kelimesinde diyor ki, sizleri doyuran ben değil miyim? Yediren içiren, yani her yaş dananın ızgını veren, onlar benim üzerimde Kirubübiyet Tevhidini anlatırken de ne diyoruz? Yaşatan, öldüren, kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gidere, değil mi? Şeytan ne yapıyor? Açlıkla korkutuyor. İnsanları ne yapıyor? Buradan girmeye çalışıyor. Bakın Peygamberül Aleyhisselam'ın kullanmış olduğu ifadeye bakın. Siz Allah'a gereği gibi tevekkül edebilirsiniz. Şu aç karna yuvadan kalkıp Top karnına dönen kuşlar gibi ne yaparsınız? Zıplamışsınız. Hayvanların için en doymayan hayvan hangisidir? Kuş. Kuş. Kuş doymaz. Habire yer, habire çıkarır. Habire yie, habire çıkar. Buradan ifade etiyor bak. Yani onların zıplandığı gibi ne yaparsınız? Bakın kuşlara. Kah yolda, kah yol kenarında attığım bir ekmek kırığı veya neyse herhangi bir hayvanın dışkısı veyahut her neyse ne yapıyor Allah rızkını bol bol dağıtıyor. Hatta ben bir gün erken işe gidiyorum. Ulan bir baktım sabahın köründe asfata önüme şey düştü, ceviz. Lan、neymiş, nereden düştüğü, baktım. Kar karga kafamda tak tak bağırıyor. <gülüyor> Sabah mesaisine başlamış. Almış, havan almış, asfata atıyor, kırıldı mı yiyecek namussuz. <gülüyor> ben de alayım dedim ama çekil diyor, ben yiyeceğim diyor. <gülüyor> Düşün yani. Rızkını almış. Evet. Birçok ağacın dikilmesine, cevizlerin çoğalmasına sebep nedir biliyor musun? Hırsız kargalardır. Çalarlar, giderler gömerler ay ışığında ertesi gün ay başka yere düşüyor karıştırırlar oradan ceviz çıkar evet Allah bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın bunun yanında şöyle bir、e, hatırlatma yapayım demin iyilik dedik kötü, nereye götürür? cennete kötülük dedik yalan dedik nereye götürür? cehenneme bakın bir de bunun topluma yansıması var Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam kim bir iyiliğe sebep olursa, kim de bu iyilikten amel ederse, ne kadar iyi insanlar amel etmişse ilk yapana ne yapıyor? Bütün sevabı yazıyor. Kim bir kötülük çıkarırsa, kötülük işlerse, kim de onun uyarsa kıyamete kadar o kötülüğü işleyenlerin günahı da hop, çıkarana. Kabil ilk cinayeti işledi diyor, kıyamete kadar işlenen bütün katillerin günahının bir kısmı da kimedir? Kavul edilir. Bu da neymiş? Demek ki hayırda da şerde de ferd olarak hiçbir şeyi ne yapmayacaksınız? Düşünmeyeceksiniz. Demin hatırlattığım gibi bekar birisi evlenmek istiyor ama üç katil diyelim yalancı. Kim evlendirir? Diyelim ki evlendi. Kadın da bunun yalanını yakaladı. Saygınlık duymaz. Saygınlık Evlendi, çocuk anne babayı ne yapmaz? Tanımaz, saygı duymaz. Yani hem kendini bozdu, hem eşi bozdu, hem nesli bozdu. Bakın. Bir yalan. Demek ki yapılan bir hayır, yapılan bir şer, ferd olarak ne yapmayacağız? Algılamayacağız. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim, bir örnek verdiğinde, tamamen bu örnekleri gündeme getirmiştir. Ve ne diyor? Din, din, nasihattır diyor. Kime? Allah için Resulü için, devlet başkanına, müminlere, kendisi için. Hiçbirini ne yapmıyor? Ayırt etmiyor. Sırasıyla bunu ne yapıyor? Getiriyor. Öyleyse bizler birbirimize ne yapacağız? Nasihatçı olacağız. Hayırda ne yapacağız? Yarıştıracağız. Eğer bunu yapmazsak ne olur? Düzen bozulur. Edeb, ahlak ne yapar? Gider. Alışveriş ne yapar? Bozulur. Ticari ilişkiler bozulur. Kardeşlik ilişkileri ne yapar? Bozulur. Bunların hepsi dengesi kaçar. Küçükler söz sahibi olur. Büyüklerse üzülür, büzülür, bir kenarda oturur. Sonra küçükler hav hav hav diye gezer. Büyükler onların dişini sökemezsin. Çünkü köpekler çok ürdüğünde adam kapıyı örter, içeriye ne yapar? Girer. Öyleyse kardeşlerim, din nasihatsa nasihatın da ne olduğunu müminler ne yapacak? Hayatına geçirecek. Bunun yanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğitirken, dinin merhamet dini olduğunu, merhamet etmeyene de Allah'ın merhamet etmeyeceğini söylemiştir. Hatta Tirmizi'nin kitab-ı misalde gelen bir ifadede Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bir insanın diyor boynundan İslam bağı çıkmışsa ondan alınan ilk huyu merhamettir diyor. Yani bir insanın kafirliğine veya mültetliğine、yani、hükmetmek istiyorsan dikkat et onun huyuna diyor. İlk alınan neymiş? O bitti mi diyor İslam'ın esamesini onda ne yapamazsınız? Bulamazsınız. Bakın bu da neymiş? Ahlapta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi eğitmesi yani bir şeye baktığında Allah'ın ne yapıyorsun? Nuhuyla bakıyorsun kardeşlerim. Onun dışında ne var? Yine bizi bir teşvik var. Teşvik nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor bir müminin dünyalık sıkıntılarından birini giderirse teşviğe bak. Allah da kıyamet gününde onun bir sıkıntısını giderir diyor. Şimdi Demek ki dünya tatlı. Dünya malı, o da tatlı. İmkanlar, o da tatlı. Burada bu tatlılık var ki, böyle bir dinde ne var? Teşvik var, teşvik. Aynen geçen Harun hocanın işlediği gibi, İbn-i Ömer ne diyordu Allah'ına rahmet etsin? Ne diyordu? Allah Resulü'nün zamanında diyor, kardeşimiz, Dünyalık ve dünyadaki her şeyden bize daha sevim ediliyoruz. Orada bir kuru ekmeğe paylaşıyor. Açlıktan ölüyor. Kardeşine bütün yiyeceğini yediriyor. Kendisi ne yapıyor? Yemiyor. Allah Azze ve Celle onlara ne yapıyor? Ayet indiriyor. Kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde din kardeşlerini kendilerine ne yaptığına tercih ettiler. Allah onlara hayret etti. Allah onları da Razı olduğunu diyor. Burada da demek ki kardeşlerim kim bir müminin sıkıntısının dünyalık bir sıkıntısını giderirse Allah da ne yapıyor? <gülüyor> Ahiretteki sıkıntısını gideriyor. Burada da bize ne var? Güzel bir nasihat var kardeşlerim. Bu da toplumun yani bu hareketler topluma ne yapıyor? Güven sağlıyor. Kardeşlik sağlıyor. İnsanlara ne yapıyor? Perçinleştiriyor. Dostluğu güçlendiriyor. Allah bu tür hareketleri sıkça yapan sallı kullardan eylesin bizleri.、Amin. Eğer ülfetimizin, ahlakımızın, malımızın, gidişatımızın, sevabımızın artmasını istiyorsak bu nasihatları ne yapacağız?、Hı. Tutacağız. Kardeşlerim, bu nasihatları tutmak insanı fakir kılmaz, malını heder etmez. Bakara suresini çok okumadınız mı? Ne diyor? Sen Allah yoluna bir ver. O sana ne yapıyor? Yedi paşağın verdiği gibi birden yedi yüze daha da ne yapıyor? Mistini veriyor. Peki yapmadın? Müşriflik var. Hesabını vereceksin. Civrilik var. Hesabını vereceksin. Birçok mesele. Veyahut şu dört şeyin hesabını vermeyen mahşerden ne yapamayacak? Ayrılamayacak. Onun için kardeşlerim, yediğin, içtiğin, giydiğinin hesabını vereceksin. Yedirdiğin, içirdiğin, giydirdiğin ise, o seni kurtaracak. Allah bizlere hayır versin. Evet. İslami eğitimin, eğitimlerin en güzeli olduğudur. Ve insan hak olan bir güzel eğitimden geçerse, o hak olan eğitimi alırsa, ne olur? He? Gelin asıl saadete gidelim. Siyasi istikrar diye bir şey yok. Devletleri hiç yok. Namus hiç yok. Ticaret iflas etmiş. Büyük küçük olayı yok. Zenginler <gülüyor> efendi olmuş, kral olmuş. Dünyanın efendileri olmuş. Bir arada insanlar renklerinden veyahut kabilelerinden dolayı köle olmuşlar. Özgürlükleri gitmiş. Elden ele satılan kral. şeylere meta araç olmuşlar. Birisi geliyor, insanları hakka davet ediyor, bir kadın ona uyuyor, bir hür uyuyor, bir çocuk uyuyor, arkadan birkaç kişi derken ne oldu? O gelen hak eğitim, hak eğitimden geçen insanlar aslı saadeti ne yaptılar? Teşkil ettiler. Ne yaptılar? bütün insanlığa aydınlığı getirdiler. Öl dediği yerde Allah Resulü'nün öldüler. Çünkü cennete gireceğini biliyorlardı. Paylaş dediğinde paylaştılar. Niye? Karşılığında Allah'ın onlara ikram edeceğini ne yapıyorlardı? Yakinen iman ediyorlardı. Ve o insanlar o eğitimden geçerek paylaşmayı, kaynaşmayı bir duvarın elemanları gibi perçinleşmeyi öğrendiler. Ayrılığı ne yaptılar? Azap gördüler. Kardeşine yan bakmayı ne yaptılar? Azap gördüler. Kendi çıkarlarını hiçbir zaman toplumun çıkarına ne yapmadılar? Kullanmadılar. Tamamen cemaatin çıkarı için kullandılar. Cemaattan asla ne yapmadılar? Kopmadılar. Büyüğünü küçüğünü bildiler. Büyüklerin yanında konuşmadılar. Ne gerekiyorsa yardımda bunlardan geri ne yapmadılar? Hocamadılar. durmadılar. Canlarını Allah yoluna seve seve verdiler. İşte bu tamamen Rabbani bir eğitimden geçen insanların nesidir? Davranışlarıdır. İşte kardeşlerim eğitim böyle olmadığı müddetçe Rabbani bir hareketle insanlardan ne yapamayacaksın? Göremeyeceksin. Niye? Adamın sözü yalan. Davranışları yalan. Her şeyi kopuk. gülüşü sahte, el sıkışı bile ayıp olmasın diye, cenazeye bile gelmesi, gitmedi demesinler. Düğüne bile, yahu bana bir yüzük getirdi, ben de götüreyim. Yani her şey insanların ne olmuş?、Yapmaz. Ama onlarda öyle bir şey var mı? İşte evim diyor, yarısı senin. İşte eşlerim hangisini beğenirsen diyor, boşa yayıp, hiddetinden sonra evlen diyor. Bak kardeşlik nasıl tesis olmuş. Neden? Neden? Çünkü Allah için te tesis edilmiş. O hiçbir gölgenin olmadığı yerde yedi kişinin ne yapacağı? Allah ne diyor? Benim için sevişenler nerede? Ha, i̇şte bu eğitimden geçen insan ben buradayım der. Ama hak için nasihat edenden yüz çevirirse cehennene kadar gidersin. Çünkü nasihatta ne oluyor? Alevleniyor. Nereye doğru? Aleve doğru. Aleve doğru gidiyor. Onun için eğitim dediğimizde Rabbanı bir eğitim, bu Rabbanı eğitim de kardeşlerim. Ancak Allah Azze ve Celle'nin Resulünün gönderdiği, onun da eğittiği yollanılır. Bakın Allah Azze ve Celle Muhammed 14'te diyor ki: Rabbinden ap açık bir delin üzerinde bulunan kimse, kötü işi kendisine güzel görünen ve heveslerine uyan kimse gibi olur mu? Olmaz değil mi? Evet. İslam'ı eğitim değişmesi ve değiştirilmesi imkansız olan temellere sabit fikirli insanlara öyle bir tesir eder ki peygamberi öldürmeye giden bir adamı bile ne yapar? İman ehli yapar. Daha niye burada duruyorsunuz? Gidelim Kabe'de namaz kılalım dedikten. İşte eğitim budur. Rabbani eğitimin neticesi budur. İnsanı değiştirir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar madenler gibidir diyor. Ne yapar? İşlendikçe parıldar. Ama bu din de bir demirci körüğüdür gibi. Kardeşlerim pisi atar temizi bırakır. Bu da böyledir. Bazen burada olan insanları göremezsiniz. Nerededir? Hiç aramayın. Cüruf nerededir? Çöptedir, çöpte. Başka yerde değil. Bakın çöpte geziyordur. Başka bir yerde gezmez. İnanın gezmez. Çünkü öz, temiz, temiz olan yerdedir. Cüruf ise pis olan yerdedir. Hep de pise konulmaya devam eder gider. Şucu bucu demiyorum bakayım falan filan da hiç suçlamıyorum. Genel konuşuyorum. asr-ı saadetten bugüne ve kıyamete kadar gidecek bu uslubu diyorum. Öz budur. Evet. Çünkü insan tek başına bile olsa tevhid ehliyse nedir? Bitmiştir kardeşlerim. Demek ki İslam'ı eğitim sabit bir eğitim. Hangi zaman diliminde olursa olsun İslam'ı bir eğitim hangi dilimde olursa olsun insan düzeltir. Hangi halde olursa olsun o insanı düzeltir. doksan dokuz kişiyi öldürmüş, bakın, misal var, doksan dokuz kişiyi öldürmüş, ne diyor, ben arınmak istiyorum diyor, arınıyor mu?、Evet. Cennete gidiyor mu? <gülüyor> Soruyor, zina etse de, içki içse de, kumar oynasa da, harpten kaçsa da mı? Evet diyor, evet. e güzelim, bunu yerde sürtse de diyor, yani bu dinin güzel anlaşılması ve bu dinin güzel anlatılması gerekiyor, Eğer bu din güzel anlaşılmaz, güzel anlatılmaz, güzel yaşanmazsa her şeyin bir sertliği vardır, yanlış yerleri vardır, yanlış anlaşılmaya müsait halleri vardır. İnsanlar oralardan tutarak, insanları o dinden ne yapabilirler? Soğutabilir ve uzaklaştırabilirler. Sen dahi kardeşini bir gün itham eder hale gelebilirsin. Sen şimdi ne yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun. Halbuki ibadetler anlatılmaz ki. Bugün kardeşim biriyle dükkanda ders yaparken iki örnek verdim. Hatırlıyor musun Harun Hoca? Şimdi bir tanesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden bir adamdan bahsediyor. Diyor ki adam Müslüm kitabı cennetten aklediyor. Allah ona rahmet etsin. Ya Rabbi diyor bana uzun ömür ver. Allah ona 300 sene ömür veriyor. Ya Rabbi diyor alnım secdedeyken benim Canımı al. Al mı secdedeyken adam ifade ediyor. Allah Hazire ve Celle diyor ki rahmetimle cennete gir. Adam ne diyor? Amelim. Amelim. Amelim tart da ya Rabbi. Ameli tartılıyor da bir gözünün şükrünün edasına yetmiyor. Rahmetimle cennete gir. Rahmetimle diyor. Ve adam rahmetiyle cennete gidiyor. Şimdi. Sahabe geliyor diyor ki Allah'ın resulu falan diyor, hep fakirin elinden tutar, her türlü yardımını yapar, hiç kimseyi yolda bırakmaz. Bu ona diyor yetmeyecek mi? Ne diyor Harun? Hiçbir o hiçbir zaman Allah'ın beni bağışla, Allah'ın beni affet, Allah'ın beni ahirette mahcup etme demedi ki diyor. Anladınız mı? Şimdi bak o mağarada yaşıyordu. Kimse yoktu. Riyaya düşecek bir ameli yok. Ama buna rağmen amelini beğendi. Buradaki adamsa toplum içinde yaşıyordu. Demek ki bir gün Allah'tan bağışlanma ne yapmıyor? Kendisi için yapmıyor bir şey. Hep insanların uğurlaması için çalışıyor. Öyleyse eğitim bize fayda verecek. Başkasına iyilik yapacağına önce kendine iyilik yapacaksın. O iyilik önce sana sana fayda gelecek. Sana fayda vermiyorsa o birine veriyor ama sana faydası yok. Önce o tarafı bırak sen kendine bil. O ameller ne? Bir fayda vermeye bak. Bırak başka silahla uğraşma. Onun için Rabbani eğitim dediğimiz zaman bu eğitim önce insana ne yapacakmış fayda verecek ve bu eğitim hangi çağda olursa olsun değişmez kardeşler. Hani birileri diyor ya o zamana has sair. O günde helal-ı haramın aynıdır, o gününde edeb-i ahlakı aynıdır, bugününde edeb-i ahlakı nedir? Aynıdır, değişmez İslam'ın kuralı. Çünkü onun ahlakı neydi? Kur'an değiştiğini söylersen sen Kur'an'a inanmıyorsun, o mahyeye inanmıyorsun. Demek ki Rabbani eğitim dediğimizde bu eğitimin usulü, temelini ne yapacağız? Güzel öğreneceğiz. Bu eğitimin usulü temelli nedir? Şöyle toparlarsak sağa birinci dersten birincisi Allah'a iman etmek. İkincisi Onun rububiyetine iman etmek. Yani yaşatan da, öldüren de, rızık veren de, hastalandığında sana şifa veren de, başın dara geldiğinde yardım edecek de, öldükten sonra senin hesabını kolaylaştıracak da, yardım edecek de kimdir? İşte burdan başlayacaksın. Sonra Allah Azze ve Celle'nin zatında ve sıfatında tek olduğuna ona iman edeceksin. Eğer sen Allah Azze ve Celle'yi birleyemezsen, zatında ve sıfatlarında esen uzun bir ömür de yaşasan, ne amel istersen işte, bu sana ne fayda verecek? Hiçbir fayda vermeyecek. Sonra onun Kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine, ahiret gününe ve kaderine ne yapacaksın? İman edeceksin. İşte usulü temeli nedir? Budur. Cibril gelmiştir. Bunu öğretmiştir.、Al、Cibril de diyor size dininizi öğretmek için geldi diyor. Şimdi bunları öğrenmeyen bir insan dünyanın bütün fen ilimlerini yutsa neye yarattı? Düük adam şimdi ediyorsun ışığı buldu ışığı bulmasaydı diyor kalan nekter kalar mı ona hiç bir fayda yok mu? Her sanatçının sanatını yaratan da Allah'tır. Neden ona onu vereni düşünmiyor da o adamın elinden çıkan şeyi düşünüyor? Her sanatçının sanatını yaratan Allah diyor. Niye Allah'a düşünmiyor? Senin akıllı olman da, aklı kıt olman da kader diyor. Niye bunu düşünmüyor? Hiç Allah gündeme ne yapmıyor? Gelmiyor. Adam şimdi çalışıyor, ekiyor, dikiyor, ne yapıyor? Göğe bakıyor. Yağmur ver de diyor. Bak ben görevimi yaptım, sıra sende diyor. Adam gidiyor ticaret yapıyor, maaştan çalışıyor. Ben çalıştım, ben kazandım diyor. Allah diyor, <gülüyor> Allah kendisini hakkıyla takdir eden sami kullardan edesin bizleri kardeşlerim. Yine bu eğitim bizleri sımsıkı Allah'ın dinine sarılmaya, İslam'ın şartlarına, imanın şartlarına uymaya itiyorsa, bu eğitim nefisleri eğitebiliyorsa, bizi zühdle, takvaya, veraya, sevke diyorsa, bu eğitim nedir? Rabbanı bir eğitimdir. Ama burada da dikkat edilmesi gereken nasihatta olsun, takvada olsun, zühdde olsun, verade olsun vasatlığı yakalamadır. Aşırı gittiğinde de bu nedir insana zarardır. Geri kaldığında da bu insana zarardır. Ortayı yakalacaksın. Mesela zekat babını okuyorsun, Allah Resulü an İsrailatı vesilan bir adama soruyor. Dürü ki. Bu mallar kimin? Seninle, efendininle? Baya bir sürü geliyor. Benim diyor. Senin diyor başka giyeceklerin var mı? Var diyor. Sen onları giy bunu da bir başkasına ver diyor. Çünkü Allah diyor birine bir nimet verdi mi onun üzerinde ne yapar? Görmeyi ister diyor. E şimdi senin malın var. Fakir gibi giyinirsen ihtiyacı olan bir insan gelip senden ihtiyacın ne yapamaz? İsteyemezsin. Sen de onun sıkıntısını ne yapamazsın? Gidelemezsin. Gider o ihtiyacını bir fakirden iste. O fakir de hem kendinizi oraya sokar hem de karşıdakine mahcup. <gülüyor> onun için kardeşlerim eğitim dediğimizde eğitim Rabbani olacak ve bizi Allah'a bağlayacak. Zühtü, takvayı, verayı bize ne yapacak? Işılayacak. Konuştuğunda doğru sözlü olacak. Emanet edildiğinde emanete ne edecek asla ne yapmayacak aldatmayacak öyleyse bu eğitim insana ne yapar zirveye götürür işte Allah Hazreti ve Celle de bize ne diyor ey iman edenler sadıklarla doğrurlarla ne yapın beraber olun diyor işte eğitimin insana kazandirdiği nedir budur ayrıca insanın nefsinde ümmet için hayri sevme onlar için şerri kerih görme olmalıdır. Hayran insanları sevk etme, şerden de uzak durma, şer tohumu ekenlere de nasihat etme veya haddini bildirme Müslümanlarda ne yapma olmalıdır. Bakın hadis-i şerifte sahabenin bir tanesinin sapan taşıyla oynadığını görüyor. Ne diyor? Ne diyor? Bundan oynama diyor.、Bak、Allah Resulü bunu ne yaptı? Yasakladı. Bu diyor ya göz çıkarır ya kafa yarar diyor. Sonra bakıyor ki yine oynuyor. Ne diyor? Vallahi diyor sen nasihat alan bir adam değilsin. Hastalansan gelmem. Yolda görsen selam vermem. Ölsen cenaze namazını ne yapmam? Gördünüz mü? Şerre. Şer tohumunu eken bir insana davranışlar.、He? Çünkü o O adam o hareketine devam ettiğini öbürü görecek, o da yapacak. Öbürü görecek, o da yapacak. Ve ne olacak bu? Çoğaldığı gibi zarar da çoğalacak. Bu sefer fayda ne yapacak?、E e、eksilecek. Bir adamın Allah Resulü'nün güvercinlerin peşinden koştuğunu görülecek ne diyor? Bir şeytan peşşeytanın peşinden koşuyor diyor. Demek ki kardeşlerim uyarı tavır, eğitim net olacak. Ama Müslümanlar da ne yapacak? Nasiyatı tutacak. Bana ne? Sana ne? Gelmem bu meclise öyle gıpkırmızı olup çıkarları uğruna insanları ne yapmayacak? Kullanmayacak. Anaya, babaya, büyüye, küçüğe ne yapacak? Saygılı olacak. Edepsizlik yapana tavrınızı koyacaksınız. Edebini öğreteceksiniz. Öğretmezseniz edepsizliği size öğretir ve siz de edepsiz olursunuz. Artık edepten hoşlanan değil, edepsizlikten hoşlanan insanlar haline gelirsiniz. Toplum öyle değil mi? Topluma bakın. Neyden hoşlanıyor? Allah bize hayır versin. O izzetli, şerefli, haysiyetli olan o toplum gibi bizleri de Allah Azze ve Celle o seviyeye getirsin. Nefsinde ümmet için hayrı seven, onun için şerrih, kerih gören samimi kullardan eylesin. Allah bizleri izzetli, şerretli, güzel huylu, güzel gönüllü insanlardan eylesin. Amin, amin. Müslümanın hoşlanmayacağı şeylerden hoşlanmayan ve kendi nefsi için arzuladığını mümin kardeşi için de arzulayanlardan eylesin. İşte kardeşlerim, bu ancak Rabbani bir eğitimin neticesinde olacak şeylerdir. Rabbani bir eğitimden geçmediğin zaman kendi nefsin için, istediğini kardeşin için ne yapamazsın? İsteyemezsin. En ufak bir şeyde gemileri ne yaparsın? Yakarsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi sakın sizi diyor kafirlerin yaptığı gibi bir araya gelip oturup kalkan sonra boyunlarınızı vuranlar gibi görün. Bizler öyle insanlar olursak onlardan hiçbir farkımız ne yapmaz? Onlarımız ne yapmaz. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan insanlığı kullardan eylesin. Anlattığımız doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Maneke Allahümme bihamdike eşveden la ilahe illa ente estağfurike ve tövbe deyhü velhamdülillahi l'abbi alam.